Merhaba, Suak'ın'a hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Noren Yüce. Su da bu haftaki konumuz aslında Maat Barlow'un önemli bir makalesiydi. Bu haftaki programda bu makaleden bahsedecektik gibi bahsedeceğiz. Ancak biliyorsunuz Türkiye'de gündem sürekli yenilendiği için... ...öncelikle programımıza bir basın açıklaması haberiyle başlayalım. Alakır Nehri kardeşliği bugün yani 4 Temmuz'da saat 4'te şu anda... Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek bir basın açıklamasında bulunacak. E, biz herkesi bu mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz. Bu e, basın açıklaması neden yapılıyor diye soracak olursanız da Alakır'dan maalesef kötü haberler geldi. E, takip edenler bilir Alakır sadece 62 kilometre uzunluğunda olan bir nehir ve üzerinde 8 tane HES, HES projesi planlanıyor. Bunların dördü bitirildi. Ve maalesef dördü bittiği halde bile hani nehrin suyu artık eskisi gibi akmaz oldu ağaçların bir kısmı kurudu bir kısmı geçen hafta olduğu gibi işaretlenip kesildi hı hı. balıklar parçalanmakta olan nehirde yaşayamaz hale geldi hayvanlarda aynı evet. şekilde. Ama basın açıklamasının daha spesifik bir nedeni var. İki gece evet. öncesinde e, Alakır Vadisi'ni koruyarak yaşamayı e, seçmiş ve 12 yıldan beri de bu şekilde yaşayan e, insanların yaşam alanın hemen önünde kimliği belirsiz kişiler e, tarafından gece yarısı silahla havaya ateş açıldı. Hı hı. E, saldırının hedefindeki Alakır Nehri e, savunucularından e, Birhan Erkutlu ile ...bugün uzun bir telefon görüşmesi yapma imkanımız olmuştu. Ondan e, aldığımız bilgileri de işte sizinden paylaşmak istedik. E... Evet, Birhan şöyle diyor, jandarma devlet ve şirket üçlüsünün... ...kendilerine çok ciddi bir şiddette e, bulunduğunu söylüyor. Yaşadıkları toprağa aynı şekilde e, şiddet uyguladığını söylüyor. Ama şunun da farkında ve bunu özellikle belirtiyor. Bu sadece alakıra has bir durum değil diyor. ...hem tüm ülkeyi hem de hatta tüm dünyayı cenderesine almış bir şiddet kültüründen bahsediyor Birhan. Bu da bu şiddette içinde yaşadıkları doğayı, yaşamı savunanların bu saldırılar, karş saldırılar karşısında artık birer barikata dönüştüğünü anlatıyor Birhan. Alakır mücadelesinin herhangi bir yerel direnişten daha tehlikeli olduğunu, o, bu şekilde algılandığını da belirtiyor. Çünkü Alakır'da olan artık sadece bir rant kavgası değil... Ee, ...devlet, şirket, jandarma simbiyotik birlikteliğinin doğayı savunanlara karşı e, terörü olarak e, görüyor. Evet. Öyle e, gördüğünü söyledi. Kendisi evet, Alakır'ın mücadelesine destek olmak gerekiyor. Alakır'ı e, HES'lere e, mahkum etmemek gerekiyor. Evet. E, bu duyuruyu da buradan yapmış olalım ve Mod Barlow'un makalesine dönelim. Evet. Öncelikle biraz Maud Barlow'dan bahsedelim. Kimdir? Kanada Kanadalılar Konseyi Ulusal Başkanı Maud Barlow. dünyada su hakkının tanınması konusunda en fazla çalışan önemli aktörlerden bir tanesi. 2009'da hatta İstanbul'da gerçekleştirilen Alternatif Dünya Su Forumuna da katılmıştı. Hı hı. Barlow mavi gezegen ve mavi topluluklar gibi su hakkının tanınması, hayata geçirilmesine yönelik bir takım projelerde e, görev alıyor. Çalışmalar sürüyor. Evet. Şimdi bu bahsedeceğimiz e, makalenin başlığı Kaliforniya'daki kuraklık ulusal su krizimizin sadece bir başlangıcı e, hmm. başlangıcı olarak e, çevirdik. Barlow'un Barlow giriş cümlesi de şöyle. Amerikalılar derin su sıkıntılarını yıllardır küresel güneye özgü bir sorun olarak algıladıkları için çok fazla ciddiye almadılar. Ancak şu günlerde kriz kapıya dayanmış durumda diyor ve su krizinin tüm dünyanın sorunu. ...haline geldiğine... E, ...dikkat çekerek e, giriş yapıyor... ...evet yakın zamana kadar... ...ekonomik ve coğrafi farklılıklar nedeniyle... ...su krizi dünyanın her yerinde... ...aynı derecede hissedilmiyordu... ...ama artık bu... E, ...krizi eşit bir biçimde... ...hissetmeye başlamış durumdayız... Evet. Ee, ...aynı... ...iklim değişikliğinde olduğu gibi... ...diye devam etmiş zaten... ...yıllardan beri eriyen buzullar üzerinde... ...poz veren kutup ayıları... E, ...hikayeleri dinledik... Kapitalist ekonominin savunucuları herkese zenginlik vaat ediyor ama aslında bu sistemin işleyiş ilkeleri içinde doğasında eşitsizlik var diyor. Bu nedenle dünyanın en önemli sorunları arasında tüm uluslararası zirvelerde milenyum hedefleri arasında mücadele hedefleri olarak belirlense de e, gelir dağılımındaki adaletsizlik dünyanın en zenginleriyle en yoksullar arasında e, kefark, hem, sayı. Hep, he, hem sayı olarak hem de miktar olarak gittikçe artıyor. <gülüyor> miş evet, buna ilişkin raporlar da var. Aslında evet. bu söylediğimiz şeyler Modbarlo'nun bizzat yazısının içerisinde yer almıyor. Ama hani Hı -hı. ekleme yapacak olursak örneğin son Ocak ayında Oxfam e, bir rapor yayınlamış Bu eşitsizliğe dikkat çeken bir rapor. O raporda da e, ifade ediliyordu. E, dünyanın en zengin yüzde birlik kesiminin servetinin 2016 yılında toplam servetin yüzde elisinden fazlasına e, sahip olacağı bekleniyor. Dünyanın en zengin %1'lik bölümünün serveti dünyanın toplam servetinin 2009 yılında %44'ü iken 2014'te %48'e yükselmiş, 2016'da da işte %50'yi geçecek Hı. deniliyor. Evet, yine bu rapora göre dünyanın en zengin %12'lik kesiminin ortalama geliri... Yıllık 2.7 milyon dolarmış. Kapitalizmin ürettiği ekonomik eşitsizin yanı sıra eklenen iklim, e, iklim krizi sorunu da olumsuz etkileri en fazla yine ilk olarak Güney yarı kürede gösteriyor. İklim değişikliğinden tarihsel olarak sorumlu olmayan ülkeler, yani yoksul ülkeler en başta ve en yoğun biçimde iklim değişikliğinden etkileniyorlar. Hatta daha geçen hafta Afrika iklim adaleti istiyor diye bir haber vardı. Biz de bunu sitemizde yayınladık. Evet, evet, bu haberden de bir takım bilgileri aktaralım. Bu habere baktığımızda küresel ısınmanın iki derece ile sınırlı kalması halinde... ...ki bu çok iyimser bir tahmin haline geldi artık. Evet. Afrika'nın güneyinde yağışların üçte bir oranında azalabileceği tahmin ediliyor... Ee, bunun olası sonuçları ise tabii ki kuraklık ve kuraklık riskinin de e, artması sonrasında e, 90'lı yılları hatırlayın o dönemde yaşanan ağır kuraklık döneminde Etiopiya'daki hmm. bütün e, neredeyse büyük baş hayvanların hepsi e, ölmüşlerdi. E, şimdi bu dönemdeki iki derecelik sıcaklık artışı ile birlikte kuraklığın yaygınlaşması aynı zamanda yine hmm. büyük bir krize yol açacak. Hı -hı. Ve toplu ölümlerin açlığa bağlı toplu ölümlerin gerçekleşeceğine ilişkin e, veriler içeriyor. Evet. Yine kuraklıksel ve diğer aşırı hava olaylarına karşı daha dayanıklı hale getirilmemesi halinde 2050 yılına kadar Afrika kıtasında açık çekenlerin sayısının yüzde 20 oranında artacağı bekleniyormuş. Klimenjero dağının doğruklarına gidersek burada da buzulların 12 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor. Son 100 yıl içinde bu buzulların neredeyse 188'ine erimiş durumda. Eğer böyle devam edersek de 2022-23 yılları arasında bu buzulların tamamen erimiş olması bekleniyor. Kuraklık ve yetersiz yağış nedeniyle buzullar hızlı eriyor diyebiliriz genel olarak. Evet. Şimdi bunlar eklediğimiz verilerdi makaleye. Buradan tekrar makaleye evet. dönecek olursak. E, Modbar'la e, şöyle veriler aktarıyor. Birleşmiş Milletler tam anlamıyla gelişmiş bir su krizinin önüne geçebilmek için e, önümüzde 15 yıllık bir... Zamanın hı hı. kaldığından bahsediyor diyor ve 2030 yılında suyu olan Talebin su arzını yüzde 40 oranında aşacağını e, bildiriyor. Birleşmiş e, Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un bir araya getirdiği 500 tanınmış bilim insanı suyun kolektif olarak kötüye kullanımının dünyanın yeni bir jeolojik çağa girmesine yani 11 hı hı. bin yıl öncesinde buzulların geri çekilmesine benzer. Gezegen çapında bir dönüşümün ortaya çıkmasına neden olduğunu söylüyor. Dünya nüfusunun önemli bir kısmı son derece stres altında olan ya da tükenmekte olan su varlıklarına 30 millik bir mesafe içerisinde yaşanıyor, yaşıyor deniliyor makalede. Yani fiziksel yarışım son derece kısıtlı suya. Evet. Şimdi uzun süredir... E Küresel kuzeyde ve Avrupa'da da bu küresel, küresel güneyden hep örnekler verdik. Küresel güneyde görülen e, su krizi sorununu artık küresel kuzey ve Avrupa'da da görmeye başladık. Suya ve hıfsız aya erişim olmayanlara ilişkin Birleşmiş Milletler verileri hep e, bildiğimiz gibi Afrika, Latin Amerika, Asya'nın büyük bir bölümündeki yoksul ülkelerle ilişkilidir normalde. O fotoğrafları hmm. görürüz, onlar aklımıza gelir. Evet, yani... Ama şimdi tabii durum değişiyor. Şimdi artık birinci dünyada bir üçüncü dünya var diyebiliriz. Zaten matbarlığının cümlesi bu. Evet. Aynı The Nation dergisinin son sayısında ifade edildiği gibi su krizi kelimenin her anlamıyla küresel bir mesele haline gelmiş durumda. Artan toplumsal eşitsizlik, iklim değişikliği, yükselen su fiyatları ve kuzeyde su varlıklarının kötü yönetimi birden dünyanın sorununu coğrafi dağılımı açısından daha eşit bir e, duruma getiriyor. Evet. Şimdi artık birinci dünyada da bir üçüncü dünya var diyor Mod Barlow. Evet. E, ABD'den örnek vermiş. E, bu ülkenin büyük 30 kentinde suyun fiyatı hane halkının tüm diğer temel gider kalemlerinden daha hızlı artmış. 2010 yılından bu yana hatta yüzde 41 bir artış olmuş. Evet. Evet Detroit'te yine ekonomik krizden dolayı iflas eden su faturalarını ödeyemeyen 18 bin civarında vatandaşın su hizmeti kesilmişti hatırlarsanız hem de yazın ortasında bu insanlar yemeye içmeye temizlik yapmaya su bulamamışlardı. Bunu da konu edinmiştik daha önceki programlarımızda. Evet ha, bu arada ambalajlı su şirketleri bu şehre su satmaya devam etmişti. <gülüyor> Bir Aha. yaman çelişkiyi de hatırlatalım. Bir ara mı verelim? Evet öyle yapalım. Şimdi Agnes Odel'den dinliyoruz, Riverside. See mm -hmm. I Su hakkında bu hafta Maud Barlow'un e, Kaliforniya'da kuraklık, dünyada kuraklıkla ilgili bir e, makalesini e, anlatıyoruz. Onu ele alıyoruz. Şimdi biz son olarak neyden bahsettik? Detroit'te ekonomik krizden dolayı iflas eden e, ve su faturalarını ödeyemeyen 18 bin civarında insanın suyu kesildi. Hem de yazın ortasında demiştik. Bu arada da bu ambalajlı su şirketleri çatır çatır satmaya devam ettiler suyu. Yine aynı zamanda Avrupa'da görülen tarihi yoksulluk ve işsizlik de milyonlarca insanı tehdit etmeye devam ediyor. Ee, i̇nsanlar artık kendi bütçelerini aşan su fiyatları e, say, yüzünden Avrupa çapında kemer sıkma politikaları yüzünden İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi binlerce ülkede e, binlerce diyorum. <gülüyor> Üç beş tane ülkede binlerce ailenin suyu e, su hizmetlerine erişimi kısıtlanmış durumda. Bazıları Hı. da tamamen kesiliyor. E, buralardan ilginç haberler geliyor. Örneğin evet. e, arka plan bilgisi diye aktarabiliriz. Su hizmeti veren e, Voila şirketin bir çalışanı Fransa'da hmm. Avignon'da bin ailenin suyunu kesmeyi reddettiği için işten atılmıştı. İtalya'da e, kesilen suları e, gece vakti açmak üzere ayrı bir tim kurulmuştu. Hmm. E, ...kahramanlardan esinlenerek. Hmm. E, böyle yöntemler de gelişiyor. Bunu bir arka Çok... plan bilgisi olarak verelim. <gülüyor> e, bu su hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntılar... ...ekonomik krizler at başı yürüyor. Bunlardan bir tanesi de... ...su hareketinin en güçlü olduğu ülkelerden bir tanesi de... ...İrlanda'da... Hı hı. ...İrlanda'ydı. Hatırlarsınız 6 yıldır... E, ...işte bu kemer sıkma politikalarına karşı... E, ...bir mücadele devam ediyor. E, çünkü çok yoğun saldırılar söz konusu. Toplu ulaşımdan sosyal güvenliğe... ...konut kredilerine... ...konut hakkına kadar. E, bunda İrlanda hükümetinin... ...en son adımı... E, ...suyu ücretlendirmek... Hı hı. ...oldu. Ücretlendirmek için... E, ...evlere susayaçları takma girişimi oldu ve bundan toplayacağı parayla aslında bankalara hmm. e, borçlarını, borçlarını kapatmayı hedefledi. Ama İrlandalılar evde satılacak başka bir şey kalmadı diyerek hmm. e, ardı ardına e, yüz binlerce insanın katıldığı e, eylemler gerçekleştirdi. Evet. Küresel güneyde e, olduğu gibi artık e, küresel kuzeyde de bu eskimiş borular, su boruları, sızdıran su sistemleri belediyeler tarafından artık tamir edilmemeye başlandı. E, bunların tamir edilmesi, iyileştirilmesi lazım. Bu neden böyle? Çünkü kamuya ayrılan kaynakların miktarı gittikçe azalıyor. Dolayısıyla e... su hizmetlerini de zaten suyu hmm. bir ihtiyaç maddesi olarak tanımladıkları için su hmm. hizmetlerini de kamusal hizmet alanı olarak görmüyorlar. Evet. Çıkarmış durumdalar. ABD'nin suyun altyapısı için önümüzde 25 yılda 1 trilyon dolar harcaması, para harcaması yapması gerekiyor. Bu para hanelerin omuzlarına yüklenecek. Yani yine vatandaşın omuzlarına yüklenecek. Bu da su fiyatlarının daha da artması anlamına gelecek. Zaten artmış %41 oranında son 5 senede daha da artacak demektir. Evet. Yani bizde de çok benzer bir e, durum var. Evet. İşte bu su hizmet ve hıfza hizmetlerine yapılan her türlü masraf. Ee, artı bir miktar kar ekleniyor üstüne hı hı. ondan sonra bizlere sunuluyor zaten e, İstanbul örneğin suyu en pahalı kullanan şeylerden birisi e, son yedi yıl içerisinde de enflasyon oranının üçte biri daha, e, daha, fazla. Hı hı. daha fazla artış gördü su fiyatları evet. ve içemediğimiz sular Evet, içemediğimiz sular <gülüyor> evet e, iklim değişikliği daha önceden de, e, makalede bahsedildiği gibi artık iklim değişikliği de Zengin ülkeyle fakir ülkeyi eşitleyici bir noktaya geldi. Eriyen buzullar, ısınan havzalar, bu e, kaotik hava rejimleri su döngüsünün her e, şekilde alt üst ediyor. Kuraklık dünyanın pek çok bölgesinde şiddetleniyor. Yüzden fazla ülkede artık çöller büyüyor. Türkiye'de bunlara dahil olmak üzere. Evet. Mi? E, makalenin içerisinde bu iklim değişikliğinin e, yeraltı sularına, nehir sularını e, nasıl etkilediğine ilişkin veriler hmm. de var. Onlardan da bir miktar aktarımda bulunalım. Yeraltı ve nehir sularının hoyrat bir şekilde gereğinden çok çıkartılması da... Hmm. ...küresel güneyde büyük bir tahribat nedeni oldu diyor Motbarlov. Şimdi bunun aynısı kuzeyde hmm. de gerçekleşiyor... Ee, Haziran 2015 yılında e, NASA e, bir çalışma yayınlamıştı. E, dünyanın en büyük 37 Akifer'inin 21'inin Hindistan'dan Çin'e, Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya kadar e, sürdürülebilirlik konusunda devrilme noktasını Hı. aştığını ve bunun yüz milyonlarca insanı tehdit ettiğini söylüyordu yayınlanan rapor. Bu e, Yine yok olan nehirlerden bahsediyor. Evet. Yok olan nehirlerden de bahsediliyor. Ama esas Brezilya'da her yıl yaklaşık iki trilyon galonsu şeker kamışı alkolü üretmek için çıkartılıyor. Yani raporun bir kısmında da bu sürdürülemez, ihracat amaçlı yetiştirilen tarım ürünlerinden bahsetmiş. Bunlar Asya'nın Aral Denizi, Afrika'nın Çad Gölü gibi dünyanın birisi dördüncü, diğeri de... Altıncı Büyük Gölü olan bu gölleri nasıl kuruttuğunu anlatıyor. Amazon yağmur ormanlarının kesilmesi hidrolojik döngüdeki yağmur miktarını azalttı diye bir veri var. Ee, yakıt üretmek için yağmur ormanlarının kesilmesi ve yeraltı suyu madenciliği yapılması da bir zamanlar dünyanın en zengin yani su bakımından en zengin olan ülkesini artık kuraklığın ortasına itti e, diyor. Ve geniş çaplı su kesintileri ve suyun karneye bağlanması uygulamaları bir Brezilya'da milyonlarca yoksul insanı. Doğrudan etkiliyor ve daha da fakirleşmelerine neden oluyor. Evet bu ekonomik e, eşitsizlik, iklim değişikliğinin e, en fazla etkilediği bölgelerin yine güney olması e, ve bütün bunların e, üst üste binmesinden sonra evet krizi su krizini en fazla güney hissetti. Evet. Ama şimdi Hı -hı. aynı şeyler kuzeyde gerçekleşiyor deyip e, kuzeyden örnek veriyor Barlow. E, Ogal Lala akiferleri yoğun miktarda su tüketen mısır alkolünün üretimi için e, kullanımı açıldığı andan itibaren, sondaj teknolojilerinin gelişimiyle birlikte artık e, gölom akifer olmaktan Hı -hı. çıktı diyor. Evet. Tabii sadece böyle olumsuzluklardan bahsetmemiş makalede su krizinin küresel güney ve küresel kuzey için eşitlendiğini söyledikten sonra. Ee, dünyada su hakkıyla ilgili önemli gelişmeler olduğunu da uluslararası su hakkı hareketinin su adaleti için e, hem küresel hem de yerel düzeyde mücadele etmekte olduğunu e, söylemiş. Buradan da şeye e, yönelmiş Transnational Institute'un raporlaştırdığı su ve hıfzı saha hizmetlerinin özelleştirilmesine karşı yürütülen mücadelelerin anlattığı rapordan bahsediyor Barlov. Bu raporu bizde e, su hakkı kampanyası olarak Türkçe'ye çevirdik hı hı. web sitemizde de yayınlıyoruz yani ee, siz de bakabilirsiniz daha detaylarına. Aslında bu hareketin e, yani kriz büyürken buna karşı e, gelişen mücadeleden bahsederken biz e, sadece hani mod barlon yazdıklarından değil kendi yaşantımızdan da örnekler bulmamız çok hı hı. mümkün işte Karadeniz'den Akdeniz'e. Ee, ...ya da işte batıdan doğuya kadar her yerde su varlıklarının korunmasına Hı. ilişkin çok ciddi mücadeleler veriliyor. Programın başında da alakırılan açtık. Ee, zaten e, bu Modbarlo'nun bahsettiği mesele ise asıl olarak su e, hizmetlerinin kamusal e, alana... ...tekrar geri döndürülmesi... Hı -hı. ...ona yeniden belli, beledeli eleştirme... ...zor bir kelimeymiş... <gülüyor> <gülüyor> e, ...diye ifade ediyor... ...ve e, diyor ki... ...öncesinde... E, ...suyun özelleştirildiği dönem içerisinde... ...vaad edilen hiçbir şey yerine gelmedi... ...asıl olarak problemler... ...arttı diyor... ...özel şirketlerin kötü performansı... ...yetersiz yatırımlar... E, ...işletme maliyetlerinin artması... Bunun ...yol açtığı fiyat artışları... Ee, artan bunun ve sonrasında hmm. e, artan su faturaları, e, özel işletmecileri izlemenin zor olması, mali şeffaflığın olmaması, iş gücü kesintileri ve hizmet kalitesinin düşmesi. Bütün bunlar hmm. su hizmetlerinin özelleştirildiği e, dönemde gerçekleşti ve buna hmm. karşı tekrar kamulaştırma yapılmaya başlandı deniyor. Evet. E bu şekilde e, bitirmeden önce şöyle bir genel e, şey var paragraf var. Yaşanmakta olan küresel su krizi şimdi hepimizi ortak bir mücadelede birleştiriyor diyor. Zaten anlattığı şeyler de bu yönde. Devlet ve şirketlerin elinde su bir çatışmaya, şiddete, savaşa neden olabiliyor. Ama halkın koruyuculuğunda olursa su barış ve işbirliği için bir uzlaşma aracına da dönüşebilir demiş Madbarlof birbirimize barış içinde nasıl daha iyi yaşayabileceğimizi ve doğa anaya nasıl davranmamız gerektiğini öğretmesi doğanın bize bir hediyesidir diye bitirmiş gayet güzel bir şekilde. Biz de böyle bitirelim. Evet biz de bu şekilde bitirelim. Su hakkında bu haftalık bu kadar diyelim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı.